Pek çoklarının esrarengiz hüviyete bürüdüğü öyle anlatmaya çalıştıkları dena asidi. Nebatatta ve insanda, insanın hücresi içinde. Öyle esrarengiz faaliyet yapıyor ki diyorlar müthiş aklı var bunun. Renağa'ya şifre yapıyor, o kimyager gibi çalışıyor. Mühendislik yapıyor orada, hücrenin tamir ve tahrip meselesinde faaliyetler oluyor. Dena şifre ediyormuş, Renağa da işin hendesi işin üzerine almış, kimyagerlik işin üzerine almış yapıyor.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 ve elinde kes denen şeyi onu kullanmasıyla Cenab-ı Hak değiştirir tasarrufunu. Bismillahi r-Rahmani ve al-ard yehruq ma yeshā, yehabuliman yeshāw inātha, wa yehabuliman yeshāw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 ve kesbsiz ilmi ilahinin taallukunu düşünmemek lazım. İşte insan şerri kesbedecek. Allah Celle Celaluhu öyle bilmiş, o şerri yaratmıştır. Hayır şer ikisini de Allah yaratır ama kul kesbeder. Tohumu tarlaya kul atar, onu Allah bitirir. Yağmura Allah yağdır. bunun gibi. Diyor ki insanların elinde...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 o işi keşfettiğinden dolayı mesul olur. Şöyle çok basit bir şeyle misalle arz edeyim bunu. İran barajı aklıma geldi. O mazide Kur'an-ı Kerim'de seylale arimi dediği eski sanayi bir baraj halinde verdiği sularla kanallarla bağ bahçe cennet haline getiren o müthiş baraj.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 Hangi efal icra edilecek? Bütün bunları Allah biliyor ve bilgisine göre takdir ediyor. Ama iş ortada yokken Allah Celle Celaluhu bilmesiyle iş ika ve ihdas etmez. Kaderin manasını anlamaya bağlı. Bir de kaderin tarifini yap diyor. Kaderin tarifi oydu. Çok söyledim şimdiye kadar bu mevzuda. Fazlasını zayis sayıyorum. Hepimizin malumu olduğu veçile,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 Üluhiyet ve rububiyetinde Allah'a eş ve ortak koşmuyoruz. Allah nasıl zatında birdir, icraatında da birdir. İşini başkasına yaptıtmaz Allah Celle bu. Kendisi yapar. Ama senin mübaşeretine şartı adi yapmıştır. Daha fazla tenvir için bir büyük zatın misalini arz edeyim. Diyor ki, sen bir çocuğu kucağına alsan onun isteğiyle, dese ki beni kucağına al falan yere götür.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 Belki sadece ondan bir talep vardır. Bunun da arzı, tulu belli değildir ne kadar olduğu. Mina kaşasını yapmayacağım. Onu arz etmiştim daha evvel. Binan Ali burada esasen hastalığı verenle, onu oraya götürenle, bu işi talep eden birbirinden ayrılmış olur kendi kendine. Biz kadere ve insanın iradesine bakarken bu manada ve bu anlayışla bakarız.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 Allah Resulü iradesiyle ihtiyar buyurmuş. <gülüyor> İstemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim olsun demiştir. Hazreti Ömer dünyanın ki devlet hazinesini aktığı halde bir fakir insan kadar kutilaya mutla geçilmiş, fazlasını istememiştir. İradesiyle yapmıştır bunu. Ama öyle fakirlikte vardır ki Allah muhafaza buyursun.